Hocam bir kişi normal abdest aldı, yani ayaklarını yıkadı, sonra yünden çorap giydi. Çorapların üstüne de deriden meslerini giydi ve namazını kıldı. Sonra abdesti bozuldu ve tekrar abdest aldı ve meslerinin üzerine mes edip namazını kıldı. Bundan sonra diyor, deriden meslerini çıkardı ve yalnızca çoraplara kaldı. Abdesti bozulduktan sonra deri, e, deriden mesleri çıkardığı için çünkü onlara mes diyor ama ayaklarında daha hala çorapları var. Ee, bu şekilde diyor abdest bozulur mu? Veyahut da Buna biz değil mi ya? mes değil mi? Ali radiyallahu teala e, bir gün neydi? Na'li üzerinde mesih yaptı. Na'li dedi yani şimdi bizim ayakkabı dediğimiz e, hıf neydi hıf aşık kemiklerin üstünü aşacak ayakkabı, ayakkabıya deniyor. Biz Aynen. bot mu diyoruz Türkçe'de? Yani dedikleri de ay aşık kemiklerden aşağı olan ayakkabı. Şimdiki bu normal ayakkabılar. Dolayısıyla bu yani Ali radıyallahu Teala an ayakkabısı üzerine yani çoraplı e, ayak ayağı çoraplı olduğu halde ayakkabısını giydi. Ondan sonra ayakkabı üzerine mes yaptı. Ondan sonra mescide girdi. Ayakkabını ayakkabısını çıkardı ve böylece namaz kıldı. Dolayısıyla bu Ali radıyallahu ta'ala anıhın yapmış olduğu bu harekete dayanarak bu hadis sahihtir. Tamam mı? Ee, bu kardeşimizin anlattığı bu hadiseden dolayı abdesti bozulmuyor. Abdesti bozulmuyor. Ancak yani o abdest ile yani o şey ile o abdest ile istediği kadar namaz kılabilir. Örneğin ayakkabısını çıkardıktan sonra istediği kadar bununla namaz kılabilir. Ancak abdesti bozulduktan sonra örneğin hava çıkardı, Bu hava sessiz olsun, sesli olsun. Veyahutta e, çiş yaptı. Veyahutta Medi geldi. Veyahutta medih geldi. Veyahut medih, e, vedi geldi. Ne yap o zaman? O zaman yeniden abdest alacak ve ayaklarını giyecek. E, ayak, e, ayakkabılarını giyecek veya da deri dediği Mesih giyecek. Niçin? Yani o abdesti bozulmadan önce o namaz, o abdest ile istediği kadar namaz kalabilir. Ancak dediğimiz abdesti bozan şeylerden birisini yaptığı zaman, o zaman Mesih yapamaz. Ne yapması gerekiyor? Çorapları, Mesih çıkaracak, ayaklarını yıkayacak ondan sonra tekrar el, ayakkabısını veya da çorabını veya da messini giyecek. Ondan sonra tekrar ikinci bir abdest bozulmasında mesih yapabilir. Ancak çorapları veya da messini çıkardı diye abdest bozulmaz.